Sinefil Hazırlayan ve sunanlar, Melis Behlil ve Yeşimburu Seven Kadri Hata Benim Günah Benim Suç Belmi Elimin En Işti Derdim Zehrini Hata Benim Med dig seni, bosham jönneilen, Benim är hata benim günah, benim suç mina be. 24.9 Açık Radyo'da Bir Sine programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul programımıza Neşet Ertaş'tan bir parçayla başladık. Hata benim, günah benim, suç benim diye söylüyor Neşet Ertaş. Ee, bu parçayla başlamamızın sebebim bu hafta vizyona giren Sivas filminin müziği aynı zamanda. Ee, filmin Sonunda çalıyor bu parça. Kapanış jenerinin üstünde de çalmaya devam ediyor. Ve filmin e, yönetmeni e, Kaan Müjdeci de filmi Neşet Ertaş'a ithaf etmiş zaten sonunda. Evet, e, bu hafta yine dolu dolu bir programla karşınızdayız. Haftanın yeni filmlerini tanıtacağız. Daha sonra da bir konuğumuz olacak canlı yayında. Ama öncelikle sizlere iletişim bilgilerimizi aktararak başlamak istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Sinefil 40. programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Cüneyt ve Şule Arslan Anadolu'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, Dediğim gibi bu hafta e, yine çok sayıda filmimiz var. Vizyon kalabalık. E, öncelikle yerli yapımlarla e, başlamak istiyorum. Bu hafta ön plana çıkan film e, başka sinemadan vizyona giren Sivas filmim. Sivas senenin beklenen filmlerinden biriydim. E, bu sene Venedik Film Festivali'nde uluslararası e, premierini yaptı ve orada e, Altın Aslan için yarıştım. Ee, ve jüri özel ödülüyle döndü Venedik'ten. Ayrıca Premio Doro jürisi tarafından da En iyi Erkek Oyuncu ödülü filmin küçük oyuncusu 11 yaşındaki Doğan İzci'ye e, verilmiştim. E, son olarak da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarıştı film. Ulusal yarışmada orada da jüri özel ödülü aldığını hatırlatalım. E, Sivas'ın... Sivas e, yer e, köyünün uçra e, bir köy, yer köyünde uçra bir köyde geçiyor, e, küçük bir köyde geçiyor e, ve ana kahramanımız e, küçük bir çocuk e, Arslan adında e, ve e, Arslan'ın çok gündelik hayata dair dertleri var. E, okulda oynanacak oyunda e, prens rolünü e, başka bir arkadaşına kaptırdığı için mutsuz çünkü. Kendisi gönlünü prenses rolüne alan Ayşe'ye kaptırmış durumda ve cücelerden birini oynamayı hiç yediremiyor kendini. Ama öbür taraftan da genel olarak Aslı'nın gözünden hem kendi aile içerisindeki hayatına hem köydeki hayata da e, tanıklık ediyoruz. E, öte yandan e, bir süre sonra fark ediyoruz ki e, filmin ana izleyeni oluşturacak hikaye. E, parçalarından biri olan köpek dövüşleri söz konusu e, o da köyün gündelik hayatının bir parçası çünkü bu işi esas zaten yapan kişi köyün muhtarı e, ama bir süre sonra bir dövüş sonrasında öldü diye terk edilen bırakılan e, bir köpeğe e, sahip çıkıyor aslan e, ona bakıyor e, onu kendine getiriyor yeni baştan ve ona Sivas adını veriyor filmin adı da e, ismini bu köpekten alıyor ve aslanla köpeğin ilişkisi e, üzerinden hem aslan e, kendini e, yeni baştan ilişkiler içerisinde tanımlıyor köyde e, hem de e, bir taraftan da e, Ayşe tarafından da tam e, kabul edilmeyen sevgisini verebileceği bir başka e, obje bulmuş oluyor hayatında ama köpeği Sivas'ın e, kaderi ise bir önceki kendisini dövüştüren sahibinin elinde çektiğinden çok daha farklı bir noktaya gitmiyor gibi. Başrollerinde Doğan İzci Vahş dediğim gibi aslan rolünde. Ona Hasan Özdemir, Ezgi Ergin, Furkan Uyar gibi genç oyuncuların yanı sıra Uzan Çelik, Muttalip Müjdeci, Hasan Yazlıtaş ve Banu Fotocan eşlik ediyorlar. Eee... Yerel e, isimlerin de amatör oyuncuların da yer aldığı bir yapım Sivas. E, Kaan Müjdeci'nin de ilk uzun metrajlı kurmaca filmi. Kendisi ilk uzun metrajlı filmiyle de e, Venedik Film Festivali'ne seçilmiş olması da zaten çok yankı uyandırmıştı. Ee, Sivas oldukça etkileyici bir film. Senin en çok beklenen filmlerinden biri e, olmuş olması hiç şaşırtıcı değil. Ben de dün izleme şansına kavuştum. E, ama bir taraftan da çok e, karanlık bulduğumu da söylemem lazım. E, çünkü hakikaten bizim sunduğu tablo, görmüş olduğumuz e, hayat biçimleri... ...insanların yaşanma e, biçimleri, e, birbirleri kurdukları ilişkiler... E, Bir tarafta e, hani insanı umutsuzluğa da sürüklemiyor değil. E, insanların orada nasıl büyüdükleri ve nasıl o o yetişkinlere dönüştüklerini de e, ortaya koyuyor bir taraftan. E, bir başka haliyle bir başka tarafıyla bana e, Seren Yüce'nin de e, ödüllü filmi çoğunluğu da hatırlattı. Çoğunluk büyük şehirde daha kozmopolit bir ortamda aslında bir erkek çocuğunun nasıl o çoğunluğa dönüştüğünü anlatan bir filmdi. Burada ise kırsalda benzer bir dönüşümün de nasıl... ...olduğuna, vuku bulduğuna da e, eşlik ediyor gibiyiz. Çünkü bir tarafta aslan var, abisi Şahin var ve babaları var. E, ve aynı ailenin üç farklı nesilden erkeğini görüyoruz. Ve e, o küçüklükten o yaşa dönüşümü de bir taraftan da hissediyoruz... ...birbirlerine nasıl aktardıklarını. E, ve köy içerisindeki diğer... E, Figürlerle, otorite figürleriyle olsun, ilişkiler üzerinden bunun nasıl geliştiğini görüyoruz. Belki basında yansıdığı itibariyle görmüşsünüzdür en çok eleştirilen şeylerden biri. İşte çok fazla küfür var filmde. Çocuklar küfrederek konuşuyorlar. Şimdi ana karakterler çocuklar ve birbirleriyle hakikaten o şekilde konuşuyorlar. Ama bunun gündelik hayatlarının jargonun bir parçası olduğunu görüyoruz. Ve bunu garip istemememiz gerektiğini hissediyoruz. Bunda ne gülünecek bir taraf var ne de... Üzülünecek bir taraf varmış gibi sunuluyor filmin dünyasında da. Bence esas hani karanlık tarafı da biraz orada yatıyor. Ee, yine hani aynı özensizliğin pek çok şeye yansıdığını da görüyoruz. Ee, i̇şte öğretmen var hani öğretmen her şey olanca rutini içerisinde veriliyor bize. Ee, o ilişkiler yapısı içerisinde oldukça gerçekçi bir e, damar yakaladığını söyleyebiliriz. Kaan Müjdeci'nin bu ilk filmiyle bize Ee, ama öbür taraftan da tabii pek çok tepki çekeceğini de e, düşünmekte e, şaşırtıcı olmaz. E, özellikle köpek dövüşüyle ilgili meseleyi ne dramatize ediyor ne kriminalize ediyor bir anlamda. E, bu da zannediyorum özellikle hayvanseverler tarafından da başka bir şekilde ele alınmasına e, yol açacaktır filmin diye düşünüyorum. Evet. Bence e, yani konuyu tartışmaya açması açısından bile önemli ama Sivas yine de senenin e, önemli yapımlarından biri. Bence de bu hafta izlenmesi gereken e, film Sivas e, Başka Sistema tarafından vizyona sokuldu. Bu hafta vizyona giren e, bir başka önemli film ise geçtiğimiz Çarşamba aslında. ...yani bugün değil çarşamba günü gösterime girdi. 29 Ekim'de bazen böyle yapıyor dağıtımcılar. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle de o gün tatil olduğu için zannediyorum bugün değerlendirildi. Çağınırmağ'ın son filmi unutursam fısılda. Çağınırmak'ta hem senaryosunu kendi yazan, filmlerini kendi çeken bir yönetmen olarak... Çok ciddi bir hayran kitlesine sahip. Unutursam Fısılda'da da bir dönem filmi çekiyor yine. Kendisi dönem filmleri konusuna daha önce de el attığını biliyoruz. Sevdiği bir şey. Bu sefer başrollerde Işıl Yüce Soy, Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah, Kerem Bürsin gibi isimler var. Bu sefer de 1970'lerde başlıyor film ve iki kız kardeşin hikayesi Hanife ve Ayper'im. Ayper'i e, müzik profesyonel bir şarkıcı olabilmek için doğup büyüdüğü kasabadan e, aşık olduğu Tarık'la birlikte genç yaşında kaçıyor. E, ama e, sonuçta E, büyük şehirdeki o zenginlik hayalleri, e, meşhur olma hayalleri, orada yaşadıkları, öbür taraftan arkasında bıraktıkları yıllar sonra kasabasına dönmesi ve bütün o hesaplaşmalar filmin ana eksenini oluşturuyor. E, bol bol nostaljik Türkçe filmler. Pop e, şeylerinin sedalarının kullanıldığını söyleyebiliriz. E, filmin müziklerine Kenan Doğulu imza atmış. E, Kostümler de benzer şekilde 1970'ler, 80'lerin başı e, hissiyatını taşıyor. E, zaman zaman oldukça kiç bir noktaya kaydığını da e, belirtelim. Özellikle sanat ve kostüm tarafının unutursam fısıldan Çağnırmağ'ın son filmi de bu hafta vizyonda. Bu haftanın üçüncü yerli yapımı ise artık alıştığımız üzere e, çok sık karşımıza çıkan bir yerel etnik diyelim etnik e, temalı komedi Oflu Hoca'nın şifresi. Adem Kılıç'ın yönettiği bu filmde de başrollerde Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Öngür ve Didem Balçın yer alıyorlar. Bundan önceki yıllarda... E, Temel'in e, şifresi e, ve e, pardon Sümelan'ın şifresi temel ve Moskova'nın şifresi temel olarak iki farklı filmle karşımıza çıkmıştı. Bu ekip bu sefer de Oflu Hoca'nın şifresiyle karşımıza çıkıyorlar. E, yerel bir futbol takımının iki başkan adayı arasındaki rekabet üzerinden yine klasik Karadeniz esprilerinin yedirildiği bir komedi var. Haftanın komedisi Ofla Hocanın Şifresi. Şimdi bir müzik arası veriyoruz tekrar ve Farah Zeynep Abdullah seslendirecek Unutursam Fısılda filminden Gel Ya Da Git. Gel ya da git Börja. yapma Sensiz kalbimde sådan var Son Så kadar är jag inte da git öyle bakma Canımı acıtma. Şansını fazla zorladın. Ben de insanım, unutma. Kaçalım buradan. Ben de delirirdim delir yoldan çıkabilseydim. Jag vill inte ha så mycket Zeynep Abdullah'tan dinledik Gel ya da git haftanın yeni filmlerinden Unutursam fısıldadı da Seslendirdiğim bir parçaydı Çağınırmağ'ın son filmi Geçtiğimiz çarşamba itibariyle de Vizyonda Üç filmimiz daha var ee, Yerli olmayan bunlar bunlardan biri Animasyon çocuklara yönelik onlardan da bahsedeceğim Kısaca ee, İlki haftanın tarihi aksiyon filmi Aynı zamanda haftanın katastrof filmi Pompei Belki de sinema tarihinin en ...popüler konularından biri... ...sinema tayinin başından beri sık sık... E, ...beyaz perdeye aktarılmış bir hikaye Pompei... ...M.Ö. 79 yılında... ...Pompei'nin Vezir Yanardağ'ın... ...tehdidi altında yok olması sürecinde... ...geçen bir aksiyon filmi karşımızda... ...yönetmen koltuğunda... ...Paul W.S. Anderson'ı görüyoruz... ...Resident Evil serisinin... ...aksiyon filmleriyle tanıdığımız bir isim... ...bu sefer M.Ö.'ye gidiyor... Filmin başrollerinde e, Game of Thrones dizisiyle tanıdığımız Keith Harrington, Carrie Ann Moss, Emily Browning, Kiefer Sutherland gibi isimler yer alıyorlar. E, Pompei'deki e, o şatafatlı, süslü hayatın yanı sıra bir taraftan yanardağın tehdidi, öbür tarafta da e, daha dramatik bir aşk hikayesi de eklenmiş Milo adlı bir köle... E, Bir Roma senatörüyle evlendirilmek üzere baskı altında tutulan gerçek aşkı Kasya'yı kurtarmak üzere Pompei'ye geri dönüyor. Küllerin arasından aşkını kurtarmak için bol efektli haftanın tarihi aksiyon filmi Pompei bu hafta vizyonda. Bu haftanın aslında dikkate değer bir diğer filmi ise yine başka sinemayla vizyona giriyor. O da özellikle hayranlarının kaçırmak istemeyeceklerini düşündüğüm bir film Abel Ferreira'nın son filmi Welcome to New York. New York'a hoş geldiniz. Senaryosunu Abel Ferreira, Chris Zoys ile beraber yazmış. Başrollerinde Gerard Depardieu, Jacqueline Bisset, Amy Ferguson, Marie Mute, Paul Calderon gibi isimler yer alıyor. Bu filmin enteresan tarafı gerçek bir olaydan esinlenmiş olması. Kısa bir süre öncesine kadar aslında bizim de e, medyada takip etmiş olduğumuz IMF'in eski Başkanı Dominik Strasburger'in e, şeyi olduğu, faali olduğu e, bir skandal, e, kendisi New York'ta bir otelde e, çalışan bir temizlikciye cinsel tacizde bulunmaktan e, gözaltına alınmıştı, yargılanmıştı, uzun süren bir yargı süreciydi. E, New York'a hoş geldiniz de bu konuyu Kurmaca olarak ele alıyor Abel Ferrera ve ana karakterin adını Devero yapmış. Ee, bir politikacı ve finansçı yani ekonomist olarak görüyoruz Devero aslında Dominick Traskanın bir e, şeyim e, yerine geçen bir figür e, ama e, onun yaşadıklarını e, aktarıyor bize filmde. Film böyle Devero'nun o <gülüyor> e, ...fahişeler, telekızlar ve son derece aşırılıklarla dolu hayatını bize sunarak başlıyor olanca... Ee özensizliği ve aslında e, şeyiyle e, yüzeyselliğiyle. Ondan sonra işte söz konusu olayın gerçekleşmesi sonrasında tutuklan işte gözaltnaması, tutuklanması, e, hapis ve dava süreci ve hani hepsini takip ediyoruz başına gelenleri. Ama Evie Farrow hakikaten çok enteresan bir yöntem seçmiş e, bu hikayeyi bize aktarmakta. Neredeyse groteskin e, sınırlarında dolaşıyor. Özellikle de Pardee'nin başrol için çok doğru bir ...tercih olduğunu da belirtmem gerekiyor. Hakikaten o böyle... ...devasa cüssesiyle... E, ...yaptığı o... E, ...kendisinin... E, ...seks bağımlılığı olarak tanımladığı... E, ...hayat tarzının... E, ...bütün o... ...groteskliğini o kadar... yalın bir biçimde bize sunuyor ki... E, Hakikaten çok ciddi bir tiksintinin sınırlarında dolaşmaya başlıyoruz filmi izlerken. Bana özellikle ilk bölümdeki ilk e, sahneler şeyi de hatırlattı. E, Ferreri'nin ünlü Büyük Tıkınma filmini de e, anımsattığını söylemem gerekiyor. Ben Ferrer'a severleri memnun kalacağını düşünüyorum. Ferreri'nin uzun süredir yaptığı en iyi filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü olayı hiçbir şekilde magazinleştirmeden ve skandalın üstüne gelmeden e, hakikaten dramatikliğiyle ve groteskliğiyle ortaya sunması açısından e, Welcome to New York, New York hoş geldiniz bu hafta. Vizyonda. Son filmimiz ise Arımaya, Maya'da bir küçük dinleyicilerimiz için bu hafta Vizyonda Arımaya bildiğimiz Arımaya ve ilk kez büyük e, ekranda animasyon bir kurmaca filmle e, izleyicilerle buluşacak. E, Avustralya-Almanya ortak yapımı da Arımayanın hikayesini yeni nesil çocuklarla buluşturmak üzere. Bu haftadan itibaren vizyonda. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Pompei'nin müziklerini Clinton Shorter yapmış. Dinleyeceğimiz parça I Won't Leave You. Clinton Shorter'ın bestesini dinledik. I Won't Leave You bu hafta yeni vizyona giren Pompei filminin orijinal müziklerindendi. 94.9 Açık Radyo'da sinefi programındayız canlı yayında ve bir konuğumuz var stüdyomuzda. Onur Akmehmet İstanbul 48 Saat Film Projesi'nden. Hoş geldin. Onur. Hoş bulduk eşim. Evet e, İstanbul 48 Saat film projesi son bir haftasına girdi. Artık e, sosyal medyadan takip eden dinleyicilerimiz olduğuna eminim projeyle e, ilgilenen e, bilen ama e, bu sene... İstanbul'da Türkiye'de üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Biz hem genel olarak projenin dünyadaki e, ortaya çıkış e, sürecini konuşmak istiyoruz. Hem de artık üçüncü senesini devirdiğine göre Rüştün'de ispat etti diye düşünebiliriz Türkiye'de. Onurla bütün bunları konuşmak üzere. Tekrar hoş geldin diyorum stüdyoya. Hoş bulduk. Amerika'da başladı 2002 yılında Washington'da. Tek şehirle başladı. 2014'teyiz. 12 sene sonra... Moğolistan dahil olmak üzere ben en çok orayı ülke olarak ondan bahsetmeyi seviyorum. Yeni çeken bir ülke. Ama 5 katada e, yaklaşık 130 şehirde her yıl düzenleniyor. E, bu yarışma. Yarışma diyorum ama tabii e, biz esas da buna biraz da aynı zamanda bir güzel bir tecrübe projesi olarak bakıyoruz. E, dünya üzerindeki ekipler arasında da e, her yılın sonunda Mart ayında yapılan e, bir festival yapıldığı zaman bütün ekipler toplanabiliyor. Ve böylece e, değişik kıtalardan değişik insanlarla tanışma imkanını buluyorsunuz. Aslı projenin fikri çok basit olmakla beraber e, çok da yani ilginç 48 saat içerisinde bir film çekmeleri gerekiyor. Evet, yani gelecek cuma ekipler başladıkları zaman filmlerini çekmeye. E, 7 Kasım, e, cuma akşamı başlangıç gecemizden sonra... ...saat yedi buçukta filmlerini çekmeye başlıyorlar. Ama o noktadan önce ne hangi türde film çekeceklerini biliyorlar... ...veya içinde geçecek karakteri adını da bilmiyorlar. Biz onlara bir obje adı da veriyoruz aynı zamanda. Ee, ve start alıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Senaryosundan e, çekimine, e, artık jeneriğine kadar her şeyi 48 saatte yapıp... E, ...renderlarını alıp ondan sonra bize teslim ediyorlar. 48 saat sonra... Bu yıl 9 Kasım pazar günü saat 7.30'da. Evet. Ee, hakikaten çok enteresan. Bir de ben bu özellikle 12 sene içerisinde kaydettiği yola şu anda dağıldı. Ülkelere şehirlere baktığımda dikkatimi çeken şeylerden biri şu oldu. Bazı ee, şeyler var hani... Bir ülkede tek bir şehirde yapılıyor ve hatta büyük ihtimalle o ülkeden katılmak isteyen herkes gidip o şehirde katılıyor ona. Bir de e, bazı ülkelerde bir sürü şehirde var tabii başta Amerika olmak üzere. Ve hani o şehirlerin dağılımına baktığımızda da çok enteresan bir resim ortaya çıkıyor. Çünkü belli ki nerede ciddi bir e, sinema sever, sinema yapma aşkı tutkusu olan insanlar kümelenmişler ya da bir şey oluşturmuş 48 saat film projesi oraya gitmiş orada da bir şekilde oluşmuş kendi etrafında biraz böyle bir organik olarak da büyüyen bir yapısı var bence sanırım. bu güzel bir yorum evet çünkü yani bu bütün kararlar ana merkezden alıp işte bir stratejik karar alıp biz bu kente gireceğiz diye yapılmıyor gelen insanların istekleri doğrultusunda tabii orada da yapımcılar oluşuyor ve bu formatı o kente getiriyor Çok büyük kentlerde var yani Paris'teki 48 saat film projesinde her yıl yaklaşık 170 ekip oluyor. Yani 170 ekip bir hafta sonu filmlerini çekiyorlar veya hani küçük şehirlerde daha mütevazı rakamlar oluyor. E, fakat tabii biz e, küçük veya büyük bakmıyoruz yani sonuçta çok küçük şehirlerden de çok güzel filmler çıkıyor. E, ve hani böyle bir toplam olması da zaten beni de bu projeye çeken en önemli unsurlardan bu oldu. Yani bu küçük ve büyük şeylerin bir araya gelmesi. Nasıl oldu iki sene önce hani bunu İstanbul'a getirelim kararı almak ve hani e, o süreç nasıl e, gerçekleşti? Yeşim e, ben kendim katılmıştım 2007 yılında. E, Nerede katılmıştın? Boston'da. Boston'da. E, ve katılma galiba son gün yazılmıştım. Hiçbir kameram yoktu. E, mikrofonum da yoktu. Ondan sonra oradaki bir Teknomarket'e gittim. E, kamera aldım. E, ekibim de yoktu hatta. Yani Hoşuma gitmişti bu fikir. Biraz da hani öğrenmek için biraz da sanki e, geleceği görür gibi. Bunu İstanbul'da yapacağımız o zaman aklıma gelmemişti ama bir hafta sonu boyunca ondan sonra iki kişilik bir ekiple ondan sonra birkaç kişi dahil oldu. Bir film çektik. E, hafta sonunun sonunda da ekipmanı da geri verdik. Teknomarket'e. <gülüyor> evet. Bu tecrübeden sonra aklında kaldı. Yani insan çünkü 48 saat boyunca yoğun bir tecrübe yaşadığı zaman orada aynı zamanda çok güzel bir öğrenme için çok güzel bir fırsat oluyor. Onun için illa sinemacı olmak da gerekmiyor. Biz İstanbul'da da bunu 3 yıldır yapıyoruz. 3. yılımdayız ve topladığımız insan topluluğu içerisinde hani öğrenciler var, prodüksiyon şirketi sahipleri var, plazalarda çalışanlar var yani Piz olabildiğince açık olmaya çalışıyoruz. Nasıl açık radyo siz hani dünyanın bütün sesleri açıksınız ya. bunu yapıyoruz çünkü hani deneyimi daha zenginleştirdiğini düşünüyoruz. Onun için amatör veya profesyonel bütün 48 saat severleri bu yıl da projemizi bekliyoruz. Son bir hafta. Biraz da önceki yıllardan bahsedelim. 2012 ilk sene sonra geçen sene 2013'te nasıl gelişti? Kaçar ekip yarıştı? Hangi şeyleri verdiniz onlara? Konuları verdiniz ve nasıl bir çalışma süreci oldu önceki yıllarda? Ee, i̇lk yıl 16 ekip katıldı. Ee, biz Kadıköy'ü kendimize merkez olarak belirledik. Kadıköy Rex sinemasında filmleri gösterdik. Ee, i̇kinci yıl ekip sayısı... E... ...28'e çıktı. Ee, bu sefer yine Kadıköy'de... ...Kadıköy Sineması'nda gösterdik. Ee, ekiplerimiz biliyorsunuz... ...senin de bildiğin gibi... E, ...alları çok ilginç oluyor isimleri de. Kendileri buluyor isimlerini. Ee, bu yılki isimleri okuyordum biraz önce. Bir tanesini evet, söyleyebilir misin? Bu sene de çok hoş isimler var. Gazoz kapağı var. Küp şeker pancarı var. Uçan pizza canavarı var. E eee vizaviym, eee gider gider, iz düşüm. Bunlar ee, bir kısmı sadece. Evet. Ee, ekiplerimize biz geçen sene verdiğimiz ee, kelimeler yasak yasak yasaktı. E, bunu kullandılar. Eee obje olarak limon verdik. Mmm <gülüyor> <gülüyor> Bazı ekiplerimiz biraz önce Said'in ekiplerimiz de bu da geri dönüyorlar. Tekrar bizimleler. Onun için onlara da tekrar e, teşekkür etmek istiyorum bizimle kaldıkları için. Enteresan. Hani kavram olarak yasak yasak yasak ve limon. E, eminim ilginç filmler çıkmıştır. Bu arada da hemen belirtelim. Bu filmlerin hani bir kısmını izlemek mümkün zannediyorum değil mi? E, web sitesi üzerinden. Evet orada e, filmlerin yapanları esas orada özgür bırakıyoruz. Filmler sinemada gösterildikten sonra ister Vimeo, ister YouTube, ister başka bir iletişim aracında filmlerini paylaşabilirler. Biz bir merkez olarak filmleri kullanmamaya çalışıyoruz. Kendilerinin bunları koymasını istiyoruz. Fakat tabii birinci olan filmi Amerika'ya gönderdiğimiz için o aynı zamanda bu yıl 2015'te Hollywood'da gösterilecek Ee, ...Hollywood'da lafı esasında güzel bir laf ama gerçekten Hollywood'da yani ben de hani... E, ...Hollywood bu Chinese Mount Theater vardır biliyorsun orada gösterecek. Ondan sonra da dünya üzerindeki en iyi 10 filmde, Cannes e, Film Festivali'nde, kısa film gösteriminde kendilerine yer bulacak. Bu yılın zamanında İstanbul'da ilk kez, 3. yılımızda birinci olan e, ekibin liderinde e, Los Angeles'a uçak e, gidiş dönüş biletinde kendisine armağan ediyoruz ki hani hem kendini hem de filmini yurt dışında temsil edebilsin diye. Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz. Bir, buradan Türkiye'deki yarışmadan birinci çıkacak film Hollywood'da gösterilecek. Ve de siz filmin yönetmenine gidiş dönüş uçak bileti vereceksiniz. Evet. Artı Bir de bu yarışma sonucunda dünyadaki bütün ekiplerin e, filmleri arasından e, seçilen en iyi 10 film de e, bir sonraki Cannes Film Festivali'nde en iyi kısa film seçkisinde gösteriliyor. Bu da başlı başına bence zaten çok büyük bir onur bir taraftan da Cannes e, Film Festivali'nde filmini gösterebilmek her sinemacıya e, nasip olan bir şey değil. Özellikle hani genç sinemacılar için kısa filmciler için de çok önemli de bir e, opsiyon alternatif diyebiliriz. Evet aynı zamanda hani dediğim gibi hem dışsal motivasyon önemli aynı zamanda içsel motivasyon da önemli. E, bunlar e, bizim için ekiplerin e, geçen sene ve ondan önce katılan ekiplerde hep iyi bir deneyim yaşadıklarını duyduk onlardan. E, bunun devamı da en önemli şey bizim için. Ama aynı zamanda hani yurt dışı temsili olarak da hem e, filmlerinin yurt dışında gösterebilmesi ve özellikle oradaki insanlarla tanışılabilmeleri ve yeni yeni... E, e, e, İletişimler olması ve ortak projelerin gelişebilmesi, bu tür olanakların olması aslında esasda bu projeyi biraz daha özel kılıyor. Ee, bir de sen de hani bu süreçten geçmiş biri olarak kendin de hani bizzat bu tecrübeyi yaşamış biri olarak da hani bu projeyle ilgili benim en çok hoşuma giden şeylerden biri fikirsel olarak da aslında hani e, hem Bir yaratıcılığın çok önemli olduğu bir proje çünkü vakit kısıtlı o kısa vakit içerisinde hem yaratıcı olmak gerekiyor ama aynı zamanda da o 48 saat içerisinde yapılabilir bir şey tasarlamak da çok önemli ve pratik çözümler Üretebilmesi. E, projeye müdahil olan ekiplerin zannediyorum. Çünkü hani genelde e, sinema tarihine baktığımızda da hani bir takım böyle çok dahi olarak düşündüğümüz yönetmenlerin büyük bir çoğunluğunun o dehası da şeyden geliyor. Karşılaştıkları bir takım pratik sorunlara anında pratik çözüm üretebilmelerinden kaynakları. Kes, kesinlikle. Yani biliyorsun ki birçok bir öyle e, yönetmende zaten hani demokrasiyle setini yönetmez. E, hafif böyle e, bizim de artık aşina olduğumuz e, e, insanların seven bir diktatör olması da gerekir zaman zaman. Neden böyle oluyor? Çünkü zaman değerli e, ve hani 48 saatte bunu esasında maksimize ediyor. Hem ekibi öyle bir seçeceksiniz ki o insanlarla o kısıtlı halinde çok iyi çalışabileceksiniz. Ama aynı zamanda yaratıcılık e, alevleri de herkesten yükselecek ki aynı zamanda farklı bir şey yapabileceksiniz. Esas zaman kısıtlaması e, çok ayrı bir ürün ortaya çıkartıyor. <gülüyor> Zamanı yalnızca zaman az diye kötü bir ürün çıkacak diye düşünmemek lazım. Zamanın kısıtlı olmasından dolayı esas yaratıcılığın çıkabileceği e, alanlar da artıyor. Ama zaman zaman da eğer ekibinizi çok iyi tanımıyorsanız e, çok da iyi bir vakit geçirmemeye. <gülüyor> Mümkünatı da var yani birçok ekipte zaten 48 saati bu anlamda da 48 saatten yararlanmış oluyor çünkü başka projeler yapmak hmm. istiyorlar ve bakıyorlar ki ya biz anlaşamadık bu hafta sonu iyi gitmedi ondan sonra tamam güle güle diyebiliyorlar birbirlerine veya tam tersi birbirini tanımayan insanlar aynı ekipte oldukları için hmm. bakıyorlar ki harika işliyor güzel de ürün çıkıyorsa onlar mutlu biz de mutlu oluyoruz tabii. Yeni projeler yapabiliriz diye düşünüyorlar. Ekipler peki kaç kişiden oluşuyor? Böyle bir maksimum sayı var mı? Maksimum sayı yok. Minimum sayı da yok. İki kişilik bir ekip, üç kişilik bir ekip oyuncu dahil olmak üzere ilk yıl birincilik ödülünü aldı. Zaman zaman 20-25 kişilik ekipler de oluyor. Orada bir sınırlamamız yok diyebiliriz. Bildiğin üzere eğer ekip çok büyükse de zaman kısıtlıysa da onu yönetmek de çok kolay olmuyor. Hmm. Ama eğer kişi sayısı da azsa e, bu da anlama geliyor ki bir, bir kişi bir birçok şeyi aynı anda yapmak zorunda kalıyor. E, onun için orada bir sihirli bir rakama olması lazım film e, filmcilerin. E, ama e, bu projeyi şu anda duyan ve e, ilgisini çekmiş insanların... E, Kişi sayısını esasında çok da fazla düşünmemeli lazım. Hı hı. Çünkü e, yani 3-4 kişide de harika filmler çıkabiliyor. Ve seyirci de çok seviyor. Bu arada bizim en güzel taraflarımızdan biri de e, seyirciyle buluşma anımız. E, her filmden sonra tabii hem o filmi çekenler oluyor, onların tanıkları oluyor, dışarıdan gelenler oluyor. E, 15 Kasım Cumartesi akşamı da Kaliköy sinemasında 7.30 ve 9.30 seanslarında iki tane gösterimiz olacak. Bütün İstanbul'ları davet ediyorum esasında. Gerçekten de çok güzel bir tecrübe. Ve bu şehirde yeni ve yaratıcı içeriğin yaratıldığı, oluşturulduğu güzel bir mecra oluştu 48 Saat. Evet bu arada ben tekrarlamak istiyorum dinleyicilerimiz için. Bu projeyi ilk kez duyan ya da daha önce duymuş olup, Belki hani son başvuru tarihi geçmiştir diye düşünenler için de aslında henüz geç değil. Ee, öncelikle e, bir web sitesi adresini vereyim ben www.48 sayıyla ourfilm.com tr istanbul İstanbul adresinden e, girebiliyorsunuz. Aslında Google'da. 48 saat film projesi diye aradığınız zaman İstanbul 48 saat film projesi diye aradığınızda da direkt çıkıyor e, sayfa e, ve başvurular için son bir hafta e, başvurmak için ne yapması gerekiyor mesela ilgilenenlerin? Başvurmak için sitemize girip e, bilgileri doldurması Hı. gerekiyor son e, bir hafta ve limite yaklaşıyoruz e, takdir edersin ki yani belli bir ekip sayısında sınırlamamız gerekiyor. Paris'teki evet. kadar büyük değil henüz operasyon burada. Henüz <gülüyor> değil. <gülüyor> İnşallah o sayıya da ulaşırız önümüzdeki yıllarda. <gülüyor> İnşallah. Ee, sitemizde hem Türkçe hem İngilizce Hı. olarak e, bilgilerine girebilirler. E, ekiplerinde olacak herkesin de ismini şimdiden yazmaları gerekmiyor. E, Ancak filmlerini teslim ettikleri 9 Kasım akşamında nihai listeyi o zaman bize veriyorlar. Eğer bir e, ekip lideri olmak isteyenler varsa ama ekibi henüz toparlamadılarsa bile kayıtlarını yapabilirler. Önümüzdeki bir hafta içerisinde ekiplerini oluşturabilirler. Evet. Önümüzde bir haftaları var. Ekiplerini oluşturmak, e, projeye hazırlanmak. Dediğim gibi o arada önceki senelerin projelerini inceleyebilirler. Ne olup ne bittiğine dair daha hani, geniş kapsamlı fikir edinebilirler. Ondan sonra da 7 Kasım'da e, ne zaman alıyorlar briefleri? E, 7 Kasım'da e, saat 7'de e, bir etkinlik düzenliyoruz. Hı -hı. E, Yeni Cuma akşamı. Cuma akşamı Living Room'da. E, bu etkinlikte ekipler e, ilk başta kura ile başlıyorlar. Hangi film <gülüyor> türünde e, film çekeceklerine dair ön, önlerindeki 48 saatte. Önce türü seçiyorlar. Önce türü seçiyorlar. Aha, kura ile. E, Türler neler? Alternatif olarak neler sunuyorsunuz? E, yani en ilginçlerden bir tanesi güçlü kadın karakteri olan film. Bu tamamen e, bizim organizasyonun yaptığı bir e, icat. Bak. Ee, böyle filmler vardır hani La Femme Nikita falan ve onun gibi ee, illa tabii e, <gülüyor> vurdulukırdılı olması gerekmiyor güçlü kadın değil mi? Ee, bu bunlardan bir tanesi ama bildiğiniz normal türler de var tabii. Komedi'den olsun, e, dram, yani yaklaşık o 17-18 tane ayrı türümüz var. Gerilim filmi geçen sene kazanan filmin gerilim de çekti. Eee Aynı zamanda e, çoğu ekip e, seçtiği türde devam ediyor ama eğer türlerini beğenmezlerse alternatif bir ayrı listemiz var. Oradan da e, e, biz ona wildcard diyoruz yani joker diyoruz. Oradan da film seçme imkanları buluyor. İkinci bir kura alıyor ama uh -huh. oradaki kategoriler biraz daha zor kategoriler olabilir Yeşim. Onun için birçok ekip ekipte kategori adlarını duyunca birincisinde kalıyor. Ee, ama sessiz Zorlamaya film de... gerek yok. Evet, gerekiyor. yani Western ve müzikal de çıkabilir birisine. Evet. Ee, western veya müzikal. Ee, dediğim gibi yani çok yaratıcı bir yarışma. Ee, İstanbul'da esaslı western de görmek güzel olur. Tabii ki Yeşilçam'ın geçmişinde ciddi Western'ler var. Ya evet, İstanbul'da araba kullanmak bile esaslı bir Western konusu olabilir. Veya bir park yerine arabayı park etmek bile. Ee, onun için verilen türü çok iyi e, özümseyip... Aynı zamanda kendinin özgün bir şekilde onu nasıl yorumlayabileceğine dair kendine güvenen insanlar bu kura çekilişinden çok rahatlıkla çıkıyorlar. Ama tür sizi korkutmaya başlarsa o zaman tabii hem de 48 saat olduğu için bir anda tabii motivasyon kaybolabilir. Onun için 48 saat hem bir sinema beceri kabiliyet ekip projesi olduğu halde aynı zamanda da insanların kendi... Tanımaları için de güzel bir e, hı hı. mecra oluştu gerçekten. Onun için amatör veya profesyonel bütün sinemacıları, sinema severleri 48 saati bekliyoruz. Evet yani bu ortaya koymuş olduğumuz çünkü hani bunlar zorlayıcı bir takım e, şey, engeller. E, ki bunlar hani e, sadece amatörler için değil profesyoneller için de aynı derecede zorlayıcı olabilir. O yüzden e, hani kendinizi çok bence şey görmemesi lazım ee, ilgilenenlerin özellikle yapımla hani film çekmekle ilgilenenlerin e, şanslar eşit hani o acaba. evet yani günümüzün en güzel taraflarından bir tanesi de o artık hani illa müzik yapmak için müzisyen olman gerekmiyor film yapmak için de e, filmci olman gerekmiyor veya bir işi hayatın boyunca bütün kariyerin boyunca yapman da gerekmiyor Esasında bizim bu değişik tecrübeleri kullanarak e, yaptığımız işe de bir katkısı olduğu için. Ben özellikle amatörleri hı hı. bekliyorum bu yıl. Evet Türü seçtikten sonra ne yapıyorlar peki? Tür kurasından sonra? Tür kurasından sonra e, bütün ekiplere o yıl kullanılacak olan kişi adları, hı hı. aynı zamanda kullanacakları objenin ne olacağı ve aynı zamanda bir replik veriliyor. Hı hı. E, ekiplerden istediğimiz... Bu üç unsuru da filmlerinde kullanmaları yoksa diskalifiye olacaklarını söylüyoruz. Zira biliyorsun ki böyle bir yarışmanın esprisi bütün bütün elementlerin o 48 saat içerisinde olması karakteri bir kadın karakteri ve erkek karakteri olarak alternatif olarak veriyoruz. Ama diğer repliğin olduğu şekilde kullanılmasını Aha. ve aynı zamanda objenin de belirgin bir şekilde filmde görünmesini istiyoruz. Bunları açıkladıktan sonra Ee, ekipler dediğim gibi biraz önceki Joker çekilişine katılmıyorlarsa eğer filmlerini başlamak için serbestler. Ee, 9 Kasım'da onlarla tekrar görüşüyoruz. 9 Kasım'da ise bize e, bu filmlerini teslim etmek için yine aynı mekanda bizimle buluşuyorlar. Ama bu kurset, 48 saat boyunca tabii bir hotlineımız var. Bizi Hı -hı. arayabiliyorlar. Çeşitli sorunlarla karşılaşılıyor. Sen de ee sende, e, Aklına gelebiliyordur herhalde yani İstanbul sokaklarında çekilen filmlerde neler olabilir neler olmayabilir. E ama bunlar da tabii. Pek çok şey olabilir tahmin edilemeyecek de çok şey olabilir İstanbul'da <gülüyor> değil şey. mi? Evet her sene yeni problemlere gebe olabilir dolayısıyla Hotline çalışır diye tahmin ediyorum. Evet ilginç telefonları alıyoruz gerçekten. E, olabildiğince tabii insanları en önemli şey bizim için İnsanların e, güvenli bir şekilde hmm. hem kendileri için hem etraftaki insanlar için güvenli bir şekilde bu projeyi bitirmeleri. E, onun için e, bu ilk amaçtan sonra da hani yaratıcı şeyler yapmaları için ne yapmaları gerektiğine dair e, onlara bazı ipuçları veriyoruz. Ama her yıl değişik problemlerle karşılaşıyoruz gerçekten bu işin de güzel noktalarından bir tanesi problem çözme. Evet, dolayısıyla hani bir ekibin daha önceki bir sene katılmış olması çok da büyük bir avantaj anlamına da gelmiyor. Çünkü her sene parametreler de değişiyor, türler değişiyor, replikler değişiyor, objeler değişiyor. Dolayısıyla yeni baştan çözüm sürecine girdikleri için de e, dolayısıyla fark, ya aynı ekibin farklı senelerde yarışması durumu da e, enteresan olabilir. Dediğin gibi bir sene belki bir gerilim filmi çekiyor, ertesi sene komedi çekmesi gerekebiliyor. Evet, yani hangi tür filmlere dair çekildiklerini de anlıyorlar. Aynı zamanda biz geçen iki de İstanbul dışından da ekipleri konuk ettik. Bazen kendi şehirlerinde çekiyorlar, bazen İstanbul'a gelip çekiyorlar. Bunu sınırlamıyoruz. Tek istediğimiz hani fiziksel olarak filmin bize teslim edilmesi. Ekipten bir kişi buradaysa veya tanıdıkları buradaysa bize filmi teslim ediyorlar. Onun için geçen seneki filmler arasında Eskişehir'de çekilen, Sakarya'da çekilen, İzmir'de çekilen ve Adana'da çekilen dört tane film vardı. E, tabii bu da bizim çok... E, yani yalnızca bu şehir değil de aynı zamanda bütün Türkiye'den de e, filmlerin 48 saate çekilmesi ve... E, ...öyle bir grup oluşturmamız da gerçekten de güzel bir tecrübe yaratıyor hepimiz için. İstanbul dışındaki dinleyicilerimize de duyurulur Açık Radyo. Çünkü İstanbul dışında da dinleniyor ciddi olarak. Özellikle evet, online. webden dinleniyor webden değil mi? Dinleniyor. evet. Ee, zaman zaman biz de onlardan sağ olsunlar bizi mesajlarıyla yalnız bırakmıyorlar. Ee, sizin de katılmamanız için hiçbir sebep yok. Gördüğünüz gibi şimdiden katılımcıları var 48 Saatlik Film Projesi'nin. Ee, o zaman bu seneki katılımcılara şimdiden bol şans dileyelim. Ee, size de projenin daha da gelişerek önümüzdeki senelerde... Daha da büyüyerek hem sayı olarak hem de belki bir Kadıköy yakası, bir Avrupa yakası... ...belki iki ayaklı bir formata da belki ulaşabilir... Önümüzdeki Ya yıllarda. Bu ilginç oldu gerçekten Biz Kadıköy'i seviyoruz ama bunu da değerlendireceğiz hiç. Ben bir teklif olarak getirmiş olayım Avrupa yakasında sizi ağırlarken bir taraftan Hani buradaki sinemacılara da kolaylık olsun Kadıköy'e malum sis olur vapur çalışmaz Köprü kilitlenir <gülüyor> Filmi yetiştirmek zor olabilir Ee, bu tarafta da belki ileride bir ayak olabilir, bir ayağı olabilir filmin diye. Ee, çok teşekkürler Onur Akmahmet. İstanbul 48 Saat Film Projesi'nin son bir haftasına girildi kayıtlar için ee, 15 Kasım'da da toplu gösterimleri olacak. Ee, filmlerin Kadıköy sinemasında 19.30 ve 21.30 seanslarında. Aynı zamanda biletlerinde, bilet X'de alabilirler? Biletlerinde, bilet X'de satılacak. Biz de zaten tekrar... Duyuracağız burada Sinefil'de e, projenin sonuçlarını da. Bu arada kapatmadan önce e, jüri konusunda da bilgi verelim. E, jüriden bahsetmeyi unuttuk. E, projelerden bahsetmek ve projenin hakikaten yapım süreci o kadar ilginç ki e, bu sene ama jüri de çok e, nitelikli isimlerden oluşuyor. Ümit Ünal var, yönetmen, senarist. Melis Bilgin var, yönetmen ve Teoman Kumaracıbaşı, oyuncu. E, bütün filmleri onlar izleyecekler değerlendirecekler her açıdan dolayısıyla e, katılımcılar da e, oldukça nitelikli bir jüri tarafından değerlendirilecekler evet yani jürimiz e, en güçlü yanlarımızdan bir tanesi e, ve kendileri de e, e, geçen senelerde de bize destek oldular bu sene de destek olmaya devam ediyorlar e, ve böyle bir projede de böyle bir e, gönül projesinde de biraz e, Onlar da aynı anlayışta olduğu için de devamımızı sağlıyorlar. Onun için hepsine tekrar tekrar hem Ümit'e hem Melis'e hem de Teoman'a teşekkür ediyorum. Evet biz de böylece bir sinefil programının daha sonuna geldik. Teknik Masa'da Feryal'e ve bu haftaki program destekçilerimiz Cüneyt ve Şule Arslan Anadolu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi her hafta vizyon dışında İstanbul'da çok sayıda da alternatif gösterim oluyor. Biz buradan e, sinefilden mümkün olduğunca bunları duyurmaya çalışıyoruz e, bu akşam. Yeni Sinema Hareketi'nin Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği her cuma yeni sinema etkinliği kapsamında Levent Kültür Merkezi 16 Kutlar Sinema Salonu'nda. Ozan Açıkta'nın silsile filmi gösterilecek saat 19'da yönetmenin katılımıyla ve önümüzdeki hafta boyunca da bu filmi izleyebilirsiniz Levent Kültür Merkezi'nde. Ayrıca İstanbul Modern'de 6 Kasım'da Bizde Varız programı başlıyor 16 Kasım'a kadar. Türkiye sinemasının yeni filmlerinden oluşan bir program bu. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Programda son iki yıldır adından söz ettiren Türkiye'de ve yurt dışında merak uyandırmış olan festivallerden ödüllerle dönen ama vizyonda hani çok uzun süre kalamayan bir şekilde zaman zaman kaçırmamıza sebep olan filmler gösterilecek. İstanbul Modern'in. Ana sayfasından detaylı programa ulaşabilirsiniz 6-16 Kasım tarihleri arasında. Son olarak da Salt Bay her Perşembe bildiğiniz gibi yazlık şeklinin kolonisi sergisine paralel olarak düzenlenen bugün günlerden nefin programı çerçevesinde önümüzdeki Perşembe akşamı Godar'ın ünlü Weekend hafta sonu filmi gösterilecek. Şimdi bu filmde e, seslendirilen e, parçalardan birini Orijinaliyle dinleyeceğiz Dalida'dan Allo Tumatan ve böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. İyi seyirler. J'appelle dans le vide. Je t'appelle au milieu de ma nuit. Mes mots s'en rapides. Qui il ils jusqu'à toi aujourd'hui Allô, allô, tu m'entends Est-ce qu'il fait beau temps Là-bas sous ton ciel Ici, même sous la pluie L'odeur me poursuit D'un peu d'esterelle Je suis dans la cabine Enfermée dans la cage de verre Et toi, je t'imagine Un bar qui s'ouvre sur la mer Allô, allô, tu m'entends Comment vont Laurent, Jean-Luc et Joël Dis-moi, tes amis vont-ils Toujours près des îles Pêcher les girelles Ça nous fait deux. Pour moi, dis que s'est-il passé Qu'est-ce que ta voix me cache Avec qui ce soir vas-tu danser Allô, allô, tu m'entends Est-ce que tu m'attends Ta bouche, où est-elle Allô, tu parles trop bas Seras-tu là-bas si je te rappelle Il faut que je te quitte D'autres gens s'impatientent dehors Et je t'ai parlé trop vite. Je ne t'ai presque rien dit encore. Allô, allô, tu m'entends? Dehors on attend, les gens s'empressent. Dans cette course de fou, le monde se fout d'un amour cassé. Ça nous fait quatre unités. Je